Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programındayız Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz Hocam hoş geldiniz Hoş buldum hocam teşekkür ederim Afiyettesiniz inşallah bir hafta geçti Bedensel olarak iyiyiz hamdolsun Biraz dünyada Türkiye'de sıkıntılar var, önemli sıkıntılar. Kardeşliği konuşuyorduk değerli dinleyiciler. Geçen hafta başladık. Biraz üzerinde duracağımızı söyledik. Çok farklı boyutları olan hayati bir mesele. Yani Rabbimiz müminler ancak kardeştir buyuruyor. Ama müminlerin ilişkileri bugün Kardeşlik çerçevesine sığıyor mu? Problemlerimiz var mı? Problem varsa nelerden kaynaklanıyor? Rabbimiz bizden kardeşlik hukuku çerçevesinde neler istiyor? Kur'an'ımız neler söylüyor? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir kardeşlik tesis etti ve olmasını istiyor? Problemlerimiz neler? Yani nerelerde e, Kur'an ölçüleriyle, Resulullah Efendimizin ölçüleriyle farklılaşıyoruz ki biz e, bu kardeşliği tesis etmekte problemler yaşıyoruz. Bütün bunları Konuşalım istiyoruz. Yani vela raku buyuruyor Rabbimiz ama biz e, fırka fırka oluyoruz ve bu fırkalar birbirine karşı konuşlanıyor. Farklarını konuşuyor insanlar e, yani topluluklar nasıl kardeşçe e, hizmet yarışında bulunurlar, hayır yarışında bulunurları değil. ...daha çok ayrılıkları konuştuğumuz oluyor... ...bütün bunların tahlil edilmesi lazım... ...hocamla birlikte inşallah bugün... ...kardeş kardeş ...kardeş kardeş evet inşallah... ...kardeş kardeşe... E, ...hocamın hazırlıkları var... ...Allah razı olsun... ...yani üstünde düşünüyor... ...hazırlık yapıyor... ...ana metinlerimize bakıyor... Şimdi hocam, evet size sözü bırakıyoruz böyle bir girişten sonra. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir ifade söyleyebiliriz, kullanabiliriz. Allah Teala Medine'de ashabı kiramı göklerden meleklerin izlediği bir toplum olarak zikreden ayetlerinde siz. Ateş çukurunun etrafındaydınız da sizi kardeşler yaptı diyor. Evet. Kardeş oldunuz O'dan diyor. kurtardı. Değil mi? Yani, <gülüyor> e, Kur'an-ı Kerim'imiz bir şey söylüyor burada. Evet. Ne diyor? Eğer Allah'ın şemsiyesi altında kardeş olmazsanız ateş çukurunun etrafında döner durursunuz. Evet. Birbirinizi ateşe İç, itersiniz. düşersiniz. Değil Dursun. mi? O zaman bizim Müslüman olarak Müslümanlık ve kardeşlik, insanlık gibi e, mefhumlarımızı Allah'ın bir nimeti olarak görmemiz gerekiyor her şeyden önce. Evet. Domates gibi, incir gibi. Nasıl evet. domates ve incir nedir dediğimizde Allah'ın nimeti. Sağlık nedir? Allah'ın nimetidir. Yani lütf kuluna lütfudur, ihsanıdır. Kardeş olmamız bizim. Evet. Dinimizin hiçbir bedel ödemeden bunu bize e, getirmiş olması. Din şemsiyesi altında bizim Mükemmel bir kardeşler olmamız allah Teala'nın nimetidir bir defa. Eğer biz bunu Allah'ın nimeti ve bizim de bu nimete karşı vazifelerimizin varlığı şeklinde anlamazsak lütfedip kardeşliğe kabul buyurdum. Filancayı gibi görürsek. Ee. İşte Araplar Türkleri lütfedip kardeş gördüler. Türkler de lütfedip Bulgarları kardeş gördüler. Gibi veya Macarları kardeş gördüler gibi görürsek Kur'an'ımızın Mantığını, mantığının tamamen dışına taşmış. Senin evet. bir var lütuf nasıl görüyorsun sen ya? Evet. Sen de kulsun o da kul. İkiniz de iman şemsiyesi altında İslam şemsiyesi altında buluştunuz. İkiniz de Allah'a muhtaçsınız bu işte Celle Celaluhu. Allah'ın nimeti sizi ayakta tutmuş. Şey mi hocam o zaman mesela bizim kardeşlik konusunda yaşadığımız problemler buradan baktığımızda yani Rabbimizin nimetini yani Rabbimizin bize nimet vermediği anlamına mı geliyor? Bizim o nimete layık olmadığımız anlamına mı geliyor? Bir kere bu nimeti verdi Allah. Heh. İmanla beraber potansiyel adayız bu adayız. Kardeşlik. Evet. evet bu, ama Hiçbir nanköre de yalvarmıyor Allah Teala. Ne olursun bu nimetimi aldı. Aldı evet. Mesela sabah namazına kalkan mümin olmak da bir nimet değil mi? Elbet, evet. Ama kılmayana Allah yalvarmıyor ne olursun kıl diye. Evet. Zayettiği için de hesabını soruyor ondan sonra. Aynı şekilde kardeşliği zayedenden de hesap soracak Allah Teala. Bu bu nimet ama ucuz bir nimet değil. Evet. Yani bedava bir nimet o değil. O nimete bu. layık olmak lazım. Dolayısıyla eğer nimetse mümin kardeşliğimiz bizim İnsanlık şemsiyesini İslam'la taşlandırmak Bir nimetse ki büyük bir nimet O zaman bütün nimetler gibi iki şey karşımıza çıkıyor Şükredeni olmak lazım bu nimetin Bu nimeti yerli yerinde kullanmak lazım Evet Şükredeni nedir? İcra ettirmektir bunu Yoksa elhamdülillah demek yetmiyor Evet, elhamdülillah ala nimetil İslam ve kuvvetil iman. İman kardeşliğine, İslam kardeşliğine şükrederiz ya Rabbi. Lisanen deriz ama fiiliyatta da bir şükür gerekiyor. Nedir? Gereğini Onu, yapmak. Gereğini yapmak. Uğrunda fedakarlık ödemek. Evet. Yerli yerinde kullanmak bunu. Bu yerli yerinde kullanılmadığı zaman, mesela yöresel menfaatlere feda edildiği zaman... ...büyük kainat çaplı bir... ...menfaat için biz kardeş iken... ...bunu yöresel bir... ...kardeşlik veya... E, ...etnik bir... E, ...kardeşlik veya... ...ekonomik bir menfaati güçlendiren... ...mesela Arap kardeşlerimiz... ...din kardeş çünkü petrol ucuz geliyor... Evet. ...kardeş olursak... ...çok yöresel, çok ucuz... ...beş kuruş etmez bir şeye feda ettik onu... ...onlar da Maravgattan bize de su versin... ...Türkiye diye Türkler kardeş... ...ya da Trabzon çok güzel... Ee, bize Trabzon'da işte Uzun gölde ucuz ev verecek din kardeşliği Güzel diye su isti'mal Eden nankörlük etmiş Olur nimete yani Bir kainata yetecek enerjiyi evet. Bir köyde harcamış oluruz Biz o zaman gibi ee, Allah muhafaza buyursun Bir, bir noktadan çıkıyoruz ki, O nokta çok önemli ee, O kuvvetimiz bizim Kardeşliğimiz Allah'ın bize büyük bir nimetidir ırk farklılığına, renk farklılığına, ekonomik yapımıza, coğrafya farklılığına rağmen ya yıllardır berabermişiz gibi Bilal kapkara, öbürü bembeyaz bir sarılıyorlar ki sanki bunların renk yok derisinde. Hocam buradan şunu mu şey yaptık? Yani kardeşliğin ilahi bir boyutu var. Yani Allah Teala'nın lütfuyla lütfu ve müeyyideleri var. Bağlantılı bir boyutu var. tabi. Evet. Bu, bu, bu boyutu mesela Ona e, idrak önemli Yani ya bu iş bizim keyfimize göre e, Bir iş değil Yani bu işin bir Allah, Sabah namazı kadar hocam. Allah evet Sabah evet. namazı ne kadar keyfimize evet, göre ise evet. Değilse yani evet. ya Artık neyse yani evet. Ne kadarsa keyfimize <gülüyor> göre Kardeşliğimizi de o şekilde keyfimize evet. göre kabul edebiliriz evet. Allah muhafaza buyursun yani Buradan tabi Yani <gülüyor> müşahasa geçiriverse Yani yani biz ne kadar bunu idrak ediyoruz ya da problem nerede belki o, o irtibatı kaybettiğimizde değil mi elbette, hocam? Elbette, elbette. Yani değil. bu işi Nurettin Hoca, Ahmet Taş getiren böyle yani pratik ilişkisine benzetiyoruz. Halbuki bizim kardeşliğimizin bir Allah Teala ile bağlılığımızla alakası var. Ne demek? Değil ne mi? Demek? Evet. Yoksa ben yani Maraşla Trabzon şimdi kardeş şehir diye mi biz buradayız? <gülüyor> evet. <gülüyor> Gerçi Gençlemen... o da iyi bir şey ya. Yo, <gülüyor> i̇yi bir şeyin ötesinde hocam ben yani Trabzona ilk mollalar, ilk dervişler Maraş'tan, Maraş'tan, geldi. Maraş'tan geldi. Size gelmiş. minnet borçluyuz. Allah razı olsun. Trabzonlar olarak minnet borçluyuz. Evet. Size de kim getirdiyse siz de onlara biz minnet borçlusunuz. Hepimizde Allah'a minnet, minnet, borç. hepimiz de Allah minnet amin, borçluyuz. Amin, amin, yani hepimizde Allah'ın niyametteyle yaşıyoruz. Eğer biz Allah'ın niyameti olarak görürsek. Mesela Müslüman Umre'ye gidiyor. Evet. Yıllarca para biriktiriyor hanımıyla, çocuklarıyla Umre'ye gidiyor. Ya içinde ne geçiyor Umre'nin ilk defa Umre'ye giden? Ya Rabbi 10 günlüğüne uykuyu al benden de hiç uyumadan Haram-ı Şerif'te durayım. Ya, Değil mi evet, yani siz böyle evet. olmadınız belki. Siz tabii. talebeyken gittiniz herhalde ilk defa. Değil hocam. Ben 40 yaşında ilk hacca gittim. Ha, hacca gittiniz. İlk hacca 88'te. Böyle bir talebe hatırası gibi bir şey aklımda kaldı. 88'de da. ilk hacca gittik ee, Yani siz e, ilk defa hacca gittiniz. Mesela içinizde ne geçiyor? Ya burayı tam değerlendirmek için hiç uykum gelmesin. Evet, hiç yorulmasam. Tabii, hiç tabii. yemesem. Abdese gitmesem. Aşk, evet. Bu niye? Çünkü hac ömürde bir defa, bir daha ya nasip olur ya da olmaz. Evet. İçinizde bir burukluk var. Bu kardeşliği de aynı Allah'ın, Kabe'nin Rabbi olan Allah'ın üzerimizdeki bir nimeti görürdü. Hiç uyumayalım bu kardeşliğimiz azalmasın diyebildiğimiz zaman, hacim bize getirdiği maneviyatı kardeşlik de getiriyor o zaman. Evet, evet. Ama bunu bol keseden, zaten Arapları biz idare ettik 3 asır falan gibi bir mantıkla baktığın zaman, Endonezyalı daha dün Müslüman oldu diye Endonezyalı bir de boyu kısa adamların, bir Hocam, yani bunu hatırlatmanız çok önemli Yani şöyle diyorum Bu kardeşlik şeyi çok Müstamel bir alan Çok kullanılan vazlarda, Şurada burada siyasette. siyasette Ama bu işin yani Allah'ın nimeti Kardeşim bu Değil mi? Yani Allah'ın nimeti. Bizim icadımız o, değil. Bizim icadımız değil. Öyle değer ver bizim buna. Bizim icadımız Kabil'in icadıdır. Evet. Kabil'in vurup kırması bizim icadımızdır. Evet. Allahu Teala'nın nimeti bu. Evet. Yani sizi kardeş yaptık da siz ateş çukurunun etrafından kurtardınız Kurtar, diyor Allahu Teala yani. O o da çok önemli. Yani başta söylediniz. Bu nimeti idrak etmezseniz ...hayatınıza taşımazsanız... ...ateş çukurunun kenarında dolaşıyorsun... ...düşersin... Yani ...düşüyor da yani Müslümanlar... E, ...düşüyor da yani... ...bu evet. sebeple... ...birinci nokta bunu böyle görmeyi... E, ...mesela... E, ...bir... E, ...aileyim ben... ...çok böyle uçtan bir örnek vereyim... ...bunun ne kadar bir ibadet değeri olduğunu... Evet. ...imanımıza bağlantılı olduğunu anlatmak için... ...şimdi... ...biz... E, ...mali durumumuz iyi... ...filan mümin kardeşimize... ...yardım göndereceğiz... ...çocuğumuza diyoruz ki filancalar çok fakir... ...onlara oğlum biz yedik... ...onlara da verelim... ...diyip gönderiyoruz... ...bence bu kısır bir gönderme... ...çocuğa demeliyiz ki... ...bak senin kardeşin karnı ağrınca nasıl doktora götürdük... ...çünkü kardeştiniz siz... Evet. Ya ...sen nasıl üzüldün kardeşim benle oynayamayacak diye... ...bu komşu mümin kardeşimiz de... ...kardeşimiz bizim... ...evimizin ayrı olduğu... ...yüreklerimizin ayrı olmasını gerektirmiyor... Evet. ...tamam mı yavrum... ...ya nereden kardeş dedelerimiz... ...evet dedemiz aynı... Evet. ...toprağımız aynı... ...Adem'in çocuklarıyız... ...hepimizi Allah topraktan yarattı... ...dolayısıyla onlar da bizim kardeşimiz... ...çocuğun itirazı hemen gelecek tabii. ama... Işte ...onlar bize hiç şöyle yapmadı böyle yapmadı... Hı. ...kardeşin de seni üzüyor bazen evde... Evet. ...kardeşlikten atabiliyor musun onu... Faturaları ile beraber bir kardeşlik istiyoruz Allah'tan biz. Evet. Yine sabah namazına vurgu yapacağım. Sabah namazının tıpkı kalkması zor, abdest alması zor, imam uzun okuyor ve evet. adam Kur'an'ı başka yerde oku, çabuk bitir bu rekatı diyesin geliyor. Buna rağmen sabah namazını bırakmıyorsun. Ya yani bedeli var, yorgunluğu var. Evet. Biz meşgalesi var. Bedavadan namaz olmuyor. Hac bedavadan olmuyor. Cihadın hiçbir çeşidi bedavadan olmuyor. E, kardeşlik niye bedava olsun ki? Uğruna Allah cennet veriyor. Burada hocam ben bir hadisi şerifi hep beraber hatırlayalım istiyorum. Bildiğimiz hadisi şerif ama bu noktaya nereden geliyoruz? Şimdi meşhur e, sahih hadisi şerif var ya efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah yedi grubu arşın gölgesinde gölgelendirecek. Evet, arşın gölgesinde. Mahşer ortamında. Mahşer ortamında. Kıyamet günü. Yani arşın gölgesi ne demek? Ya sorunsuz VIP'den cennete girmek demek yani hiçbir dert yok muhasebe yok onu sim geliyor orada sayılan özellikler Müslümanlık özellikleri değil Arşın gölgesinde olacak yedi kuru diyez evet. zaten müminler cennete girecekler ama. Mahşer yerinin meşakkati var, sıkıntısı var, amel defteri var, hesap var, sırattan geçmek var. Bu meşguliyetler, bu sorunlar, yorucu, zihin yorucu ve endişe getirici şeylerden muaf tutulan yedi kişiyi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümüze çıkarıyor. Bu bir hedef. Aslında İslam bir bütün de... Değil bir mi? Bütün, İslam bir bütün ama bir bütün nasıllı Efendimiz diyor ki bakın şunlar çok özel mahiyet taşıyor yani heh, çok özel mahiyet taşıyor bir ikincisi yüzde yüz Bunlar Evet yüzde yüz mesela onlardan belki biri belki onlar yani sayacaksınız da belki onlar evet, insanın insanın yani ihmal edebileceği alanlarda evet. aynı zamanda. Çok uçta duran evet. ve olmasa da olur cinsin. Pasta gibi şeyler bunlar. Evet. Ekmekle karın doyuyor. Bunlar pasta gibi görünüyor insanın. Gözün. Yani amen göre daha... Mesela Ramazan orucu bu yediden biri değil. Ramazan orucunu kaçırmayan ama <gülüyor> evet. hacci yapana bir vadi yok böyle. Evet. O zaten cennet. Bu cennet, Neler, artı cennet. Yani yani. A, cennet artı cennet Nelermiş hocam yani Cennet artı cennet Cennet artı cennet diyebiliriz evet, yani evet. Cennete zaten giriyorsun Bir de onun üstünde millet sıra beklerken Sen cennettesin gene evet. Yani ikinci bir cennet gibi bu Fakat söyleyeceksiniz de hocam Bir şey daha söyleyelim onunla ilgili yani e, bir artı kalite bence o söylenen şey de, değil mi? bir artı ya. kalite yani yani normal oruçtan artı bir kalite namazdan artı bir kalite o. Yani sen imam hatip mezunusun mezunsun mezunusun gel fıkıhta doktora yap demiyor muyuz? Evet. öbür evet. türlü sıradan bilgi sahibisin evet. yani filanca evet. ilimde uzmanlaş diyoruz. Nedir hocam? <gülüyor> efendimiz Allah'a <aleyhi> selam. <gülüyor> birbirine yüreklerini bağlamış iki mümin Allah İki mümin. Yüreklerini birbirine bağlamış. Allah için ayrılıyorlar, Allah için bir araya geliyorlar. Ya insan zanneder ki bedir şehitlerini sayacak mesela. Değil mi? Evet. Ama bedir şehitliği kalitesinde zor bir şey. 20 senedir bir aradayız. Aramızda mesela inşallah Rabbim bize nasip eder. Sizin de bir senelerdir bir aradayız. E, memleketimiz İnşallah. farklı Her şeyimiz farklı Maddi bir menfaatimiz yok Bağlantımız yok Ticaretimiz yok Yani siz bana Maraş dondurması da getirmiyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> yani, işte Maraş'a gidince Ama elhamdülillah Birbirimizi her hafta arıyoruz Soruyoruz Ben rahatsız oldum Siz aradınız evet. Siz rahatsız oldunuz Beni aradım İnşallah Rabbimin lütfuyla e, Yürekleri başka, bağlı insanlar İnşallah, yürek, inşallah. i̇nşallah. Tarikatımız aynı değil ama imanımız Aynı diye onu evet. hiç gündem etmiyoruz evet. e, Kur'an'ımızın aynı olması Yeter peygamberimizin evet. imam azamımızın Aynı olması yetiyor diyoruz Mesela bunu e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamete kadar ki Bütün müslümanlara Artı hedef olarak gösteriyor evet. Müslümansın zaten sen Müslüman, Müslüman'ı öldürmedim demen yeterlidir. Niye katil olacak değil, Katil olmak abes bir iş. Artı iki e, mümin olarak yürekleriniz birbirlerine kenetlenmiş kaç kişisiniz? Bu Muhammed bin Münkedir diye ta Selef'ten bir zat var. Ta, tasavvuf kitaplarında çok evet, adı geçer. O döneminde Selefi salihinin büyüklerinden... Çok tatlı bir söz sık sık Nakledilir ondan diyorlar ki Bu hayatta bir anlam kaldı mı senin için Diyorlar evet. Yani bir sürü facialar olmuş üzülmüş vesaire. Hocam çok hoş bir ifadesi var Elbette var diyor Mümin kardeşlerimle buluşup Onların tebessüm ettiğini görmek Yetiyor bana diyor ekber. Allah Hocam ekber. bu hadisi Anlamış bir Müslüman şuuru işte Değil mi evet çok güzel Yani mümin kardeşlerimle buluşmak Ve idhâlu sürûri aleyhim ...onların tebessümüne sağlamak diyor... Evet. ...onun için hocam... ...bu zamanda... ...bir e, maddi ekonomi yok... ...siyasi beraberliğimiz şart değil... ...hatta ve hatta... ...aynı Şafii Hanefi mezhepten olmamız... ...şart değil... ...hatta hatta aynı tarikattan olmamız şey... ...aynı Kur'an kursunda hafız olmamış şart değil... ...iki müminle... ...gel ya çaylar benden... Ben, ...mesela ben Trabzon'dan geçen hafta geldim biliyorsunuz... ...çay var <gülüyor> bende Üstad hazırsan gel... ...gel şöyle bir çay içelim diyorum... Emin olun Muhammed bin Münkedir, Allah ona rahmet eylesin. Müthiş bir şey söylemiş. Dertler eriyor hocam o çaydan. Evet, evet. O dertler eriyor. Birlikte çay içelim. Yani <gülüyor> o çay bilmiyordum. Muh Muhammed bin Münkedir zamanında <gülüyor> rahmetullahi aleyh. Çay yok. Ama on, Onlar da <gülüyor> namazdan sonra beraber bir zikir yapalım deyip rahatlıyorlardı. Şimdi çay bunu sağlıyorsa, kahve bunu sağlıyorsa pasta yapıp birbirimize ikram etmek sağlıyorsa, Haydi Bolu'ya beraber bizim piknik yerine gidelim dediğimizde bu sağlanıyorsa, bunun ibadet değeri olduğuna itikad ediyorum hocam. Evet. İtikad ediyorum. Çok önemli hocam, çok önemli. Neden? Çünkü bugün e, Müslümanlık tarihinin hiç olmamışı kadar zenginiz hocam. Fakirliğin Hadi mesela Afrika'da fakirlik var Açlık var doğru Cep da benim kullandığımdan kullanıyorlar Evet Yani kontör ödemeye parası oluyor Hat parası ödüyor Ama e, fakirlik var Bir evet. idare hatası olduğu için bu fakirlik evet. orada olduğu belli bir şey Şimdi Bugün ama benim kardeşliğim gidiyor hocam Dondurma erir gibi eriyor kardeşliğimiz bizim ya. Yavaş yavaş Cahiliye ırkçılığı Kazık gibi toplumun önüne çıktı dondurma da eriyor hocam. Dondurma gibi insanlar yani İnsanlar bir de belki Hadis Şerifle bağlantı kurursak hocam. Yani Arşın gölgesinde gölgelenme e, nimetini de unutuyorlar. Değil mi? Hocam sadece o mu? Şimdi Arşın gölgesini kaybediyorsun. O arada bir yığın harama da bulaşıyoruz biz. Evet. Çünkü değil hocam mi? haramlar. Başlıyor ondan sonra. Ya ondan sonra haramlar Başlıyor. Burada çok önemli bir nokta var Hocam. Biz kardeşlik diyoruz Ya. Mesela bunu sık sık da insanlıkla bağlıyoruz. İnsanız dolayısıyla kardeş. Mesela melekler bizim kardeşlerimiz Değil. Evet. Bizde bilgileri Yok meleklerin. Dolayısıyla Kardeşler deyince melekleri hatırlamıyoruz İn, Cinleri de dahil etmiyoruz buna İnsan. Babamızdan dolayı Bir de din gelince çatı olarak o dinin altında cinlerle tokalaşamadığımız için onlarla cennette kardeşliğimiz devam edecek diye zannediyoruz. Evet. Şimdi burada çok önemli bir nimettir dedi ki ikinci puntoyu da koyalım. Kardeşliğimiz bizim. şu Buna geçmeden hocam şimdi e, dinleyicilerimiz merak eder. Yani hani o arşın gölgesinde gölgelenecek yedi kişi. Bilmiyorum onu saymak mı lazım Yoksa Hayır. Şöyle bahat edelim ha. onu bir ders yapalım. hadis-i ya, şerifi tamam. ders yapalım Yani öyle bir şey büyük, bir bir madde bir, büyük maddeler var ha. orada Onların e, kendi hayatımızda bulunması Çok hayatı Yedi sivri hedef o, evet. ya, o Onu bir ders yapalım Aslında eritiriz ha. onu bu, bu Doğru, Doğru. Şerif, Mesela bundan sonra <gülüyor> onu ders yapalım ya Ben sırf onu hatırlatalım Şimdi dinleyicilerimiz Ya keşke hocalarımız şunu söyleseydi Derler mi diye tamam. düşün Nere şey yaptım siz, siz mümin kardeşlerimiz adına talepte bulundunuz Tamam inşallah Biz de onu çalışalım hariden, Müslim'den okuyalım i̇nşallah. Gelelim 7 tane çocuklarımıza ha. Üniversite gibi gösterelim evet, bunları Bir hayat, hayat çerçevesi Hayatımızın zirve tepeleri evet, bunlar evet. tamam, Bunu inşallah bu tamam. dersten sonra bunu yapalım Buyurun şimdi. <gülüyor> şimdi hocam biz e, Dedik ki Allah'ın nimetidir bu Kardeşliğimiz bizim Kıymeti bilinmesi lazım Bu kıymeti bilinmenin getirdiği Ciddi bir sonuç var O sonuçta şudur İslam'ın dinimizin Bize emir buyurmuş olduğu Kardeş olun ey Allah'ın kulları Kardeş olun ifadesi Bir insanlık Doğal bir temenni değildir değil Dini bir semboldür Evet Din değeridir Zira kardeşliğimizin Aksi olan ne varsa Şeytana hamlediliyor bu Evet. Sadece şeytanlıktan al, e, Korunmak için bile olsa Bizim kardeşliğe sığınmamız gerekiyor Çünkü Şeytan aranıza düşmanlık Sokar Çünkü şeytanın ilk hedefi bu kardeşliğimizdir Bizim evet. Ashab-ı haccına namazına Orucuna cihadına dokunmadan Kardeşliğine dokunmaya kalktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Onları kavga ettirmek istedi evet. Namaz kılmayın demedi kimseye Baktı ki namazla uğraşacak bir Mecali yok Asab-ı göklerde secde ediyor gibi secde ediyorlar. hocam belki namaz yani ferdi bir ibadet öyle. Yani onu bir adamın namazdan vazgeçirse adam yıkılır. Ama kardeş artık kazası var hocam. Artı kazası Kuzası ama var. kardeşliği tahrip ettiğinizde Kök gidiyor. ümmeti parçalıyorsunuz. Nefes borunu kesiyor. Evet, nefes evet. borunu kesiyor. ümmetinin olmadığı yerde sen ne diye duracaksın? Ya evet. Dolayısıyla biz kardeşliğimizin e, muhasebesini yaparken bir fantazi konuşmuyoruz. Doğal insani bir ortamın üstünde bir şey konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Şeriatımızın yani Kur'an'ımızın dinimizin genel kimlik olarak anlımıza kaşe diye bastığı bir şeyi konuşuyoruz biz. Ey Adem'in çocukları diye. ...başlayan son sözüdür... ...veda hutbesidir efendim sallallahu aleyhi ve sellem... ...yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem... ...veda sözüne... ...o veda hutbesindeki sözler hocam... ...nasıl onları biz unuttuk ümmet olarak ya... ...mesela orada neyi gündeme getirdiyiz efendim sallallahu aleyhi ve sellem... ...bugün onlar hep sorun başımızda... Yeah. ...biz onu veda hutbesi derken... ...son nostaljik konuşma gibi algıladık... ...halbuki can alıcı beş noktayı mesela... ...vasiyet senin, yani değil efendim, mi ...Allah razı olsun çok orca... ...son vasiyet efendim evet, sallallahu aleyhi ve sellem... ...mesela evet. faiz niye orada... Veda otbesinin gündemine geldi Ayağımın altına değil. alırım İfade tarzı Adem'in çocuk kadın meselesi Allah'ın emaneti bu kadınlar diyor. Ya. Hocam bu nerede Kadın hakları ile ilgili birleştir kararı nerede Ben de onu diyorum hocam Bu konuyu konuştuğumuzda ya Bizim oraya ihraç etmemiz lazım Dünyaya bizim Kadın hukuku nedir Aile hukuku nedir Çocuk hukuku nedir Onu bizim ihraç etmemiz lazım Ama onlar şimdi denetlemeye geliyor bize. E biz biz olmayınca <gülüyor> haklı adamlar. Biz biz olmayınca. Biz, biz evet. değiliz ki biz veda hutbesinde yokuz ki. Evet. Yani veda hutbesini biz veda edip gitmişiz zaten. <gülüyor> Allah Allah. E, evet. Dolayısıyla adamlar da kendi güzellik dedikleri şeyi getiriyorlar. Ne kadar güzellikse o da artık. Evet, yani. evet. Ne kadar samimiyse o hakkında hukukunda. Evet. Ya yani, o kadın için ne kadar haksa. <gülüyor> burada çok önemli bir nokta var. Şimdi dinimizin ...temellerindendir dedik... Evet. ...yani nostaljik bir şey... ...fantazi... ...lütfen Allah razı olsun çok iyi yaptınız... ...gibi... ...mesela akşam namazından sonra evvabin namazı kılmak... ...bir değere biçilsin... ...nafile bir ibadet... Evet. ...yerine oturduğunda samimi bir niyetle... ...yani 24 saat ayakta durmaya muadil bir ibadet diyelim... Kardeşlik meselesine gelince ondan güçlü Hocam ümmetin varlık meselesi Bu çünkü ki, medine değil. demek Kardeşlik evet, demek ya. Medine demek ne dedik oruçtan önce Geçenki dersimiz oruçtan önce Medine kardeşliğini oturttu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zekattan önce kardeşlik oturdu Haçtan önce kardeşlik oturdu Bir tek namaz ondan önce vardı Yani İslam'ın Üç büyük esasından önce Medine'ye gelir gelmez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlik diye bir müessese kurdu Biz mahallemizde cami yapmadan demek ki mümin kardeşliğimiz Ümmetin çekirdeği öyle oluşuyor hocam. Ya O olmasaydı ya, Öbür türlü e, kağıt üzerinde ümmet evet, kalıyoruz tabi. Yani Kur'an var ki Kur'an'ın kağıtlarında bir sürü ayetler var ...toplumda görülmüyor... ...aile de görülmüyor... ...medrese de görülm ...Kuran okunan kursta da görülmüyor evet. üstelik... ...Kuran okunan kursta da görülmüyor... Evet. ...bu sebeple biz diyoruz ki... ...yani Rabbimizin emri olarak yoksa haşa benim sözüm olarak değil... ...bu... ...bu ümmetin kültürel bir kimliğini yansıtmıyor... ...imani değerlerini yansıtıyor... ...burada... Hepimizin bildiği meşhur bir hadis-i şerif var Üç şey kimde varsa imanın tadına erer diyor Bu hmm. çok önemli hocam Halavetül iman Üç şeyde imanın tadına erilir diyor Mesela burada e, Neler onlar Allah'ı ve peygamberini Diğerlerinin tamamından fazla seveceksin Tamam biz, Bunu mesela Allah'ı peygamberi Biraz seviyor biraz da başkalarını seviyor İmanın tadı nedir bilmez bu Evet. Yani imanın tortusu gibi denecek şeylerle Otur. İki Sevdiğini Allah için Seviyorsun evet. Irkından değil Güzelliğinden değil menfaatten değil Coğrafyasından değil İnsanlar arası kontağı Allah için kuruyorsun Böylece imanın Tadına eriyorsun Üçüncüsü de bu hadis-i şerifi tamamlayalım o zaman Üçüncüsü de Müminlikten bir gün düşme düzeyini ateşe düşmekten daha fazla tehlikeli görüyorsun kendin için. Yani müminin Allah muhafaza bu iman elimden gider diye bir korkusu olmalı. Olmalı. Ve bu korku da pratik bir ateşe düşme korkusundan daha fazla olmalı. Ha, evet, evet. Böyle olduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın tadı diye bir kıvamdan söz ediyor. İmanın tadına erdin sen diyor. Bu ikinci şey yani şu konuştuğumuz mevzu ile bağlantılı Allah için sevmek birbirini Allah için sevmek yani kardeşliği Allah için sevme ilişkisi olarak anlatmış olayı Allah'tan alarak sevmek. evet Kurgan ne demek değil. bu birazcık bahsedelim hocam Allah için sevmekten neyi kastediyoruz neyi anlamamız lazım yani... Şimdi bunu tarihten bir örnekle alalım evet. Ebu Bekir radıyallahu anh Bilal'i kırbaçlanırken gitti gördü evet. Bilal kim? Başka bir toprağın Başka bir ırkın Ve sosyal statüsü O günkü şartlarda olmayan bir kölenin Adı Bilal Evet. Radıyallahu anh, radıyallahu anh. Bilal kırbaçlanıyordu Ebu Bekir 10 lira ederken fiyatı 100 lira verip aldı onu evet. Çünkü piyasayı yükselttiler Nasıl olsa Ebu Bekir verecek bu parayı diye Ebu Bekir radıyallahu anh herhalde derisine hayran olmadı Bilal'in. Evet. Onu tekrar köle olarak kullanmadı. Yani köle olarak şey. almadı o parayı. Aldı, onun için hürsün, öyle... dedi. Aldı evet. hürsün dedi. Evet. Peki Bilal kurtulurken Ebu Bekir'in menfaati neydi? neydi? Hiç. Hiç. Bütçesi gitti. Adamın evet. günlük nakti gitti diyelim. Ama bir şey var. Faturayı Allah'tan alacağını düşündü. İman etti evet. Bunu örnek alalım evet. Bilal orada iman kardeşliğini Gördü Ebu Bekir de iman kardeşliğini gösterdi Allah ikisinden de razı olsun Hiç böyle tartışılmayacak müthiş bir örnek bu Müthiş bir örnek Şimdi Burada mümin Kardeşliği gerçekleştirdiği bir eyleminde kardeşinden karşılık beklediği zaman bu sosyal ilişkidir. Mümin kardeşliği değildir. Vatandaşlık ilişkisidir. Evet. Kafirlerle de bizim böyle ilişkimiz olur. Niye? Mesela Osmanlı toplumunda, Abbasi toplumunda, hatta Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumunda kafirler de vardı. Çıkın dışarı kimseye denmedi. Medine-i Münevvere hariç mekemik akademi Medine'mine vararız. İslam toplumunda kafirlerin varlığından rahatsız olmak yoktur. Kaliteli bir komşuluk ilişkisi vardır. Çok güzel örnekleri de vardır bunun. Neden? Sen rahat dur, ben de rahat durayım. Güvenlikli sorun oluşturma. Yani sen bana sorun oluşturma. Evet. Mesela Maraş konuşuyoruz ya. Maraş'ta Ermeni meselesi yani evet. ne muamele yaptılar onlara Osmanlılar, müminler? Onlar ne hainlik yaptılar? Evet. Bütün Karakterini... Osmanlı toprağında vardı. Yani evet. he, hele oradaki örnek mesela hiç Maraşlılar evet, evet, ebedi evet. beklemiyorlardı bu hıyaneti. Ya, bu arkadan vurmayı beklemiyorlardı. Evet, evet. Ama onlar arkadan vurdular. Niye arkadan vurdular? Çünkü müminin baktığı perspektiften bakmıyordu. Evet. Baktı ki daha iyi bir Fransız gelecek burada bize bu toprakları bedavadan hediye edecek. Kaçırmadılar bu fırsatı. Allah da onları başka ya. türlü cezalandırdı mümin bedelini Allah'tan alacağını bilerek yaptığı zaman kardeşlik ibadete dönüşür. Hocam burada gene araya giriyorum başlayın. Böyle Hazreti Ebubekir ve Bilal Habeşi radıyallahu anhuma örneklerini verdiniz. Hani bazen de bunları biz yani geçmişte kalmış kıssalar olarak okuyoruz. Yani yaşanmış o. Muhteşem bir kardeşlik. Ee, yani bana ne söylüyor bu? Değil mi? Yani bugünün insanına ne söylüyor bu? Tarihte kalmış bir iş olarak mı okumalıyız biz bunu Ebu Bekir kıssası, Bilal kıssası yoksa yani bugün de yaşanacak şeyler olarak mı? Yani sahabede bunun pek çok örnekleri vardır bizler'de değil mi? Yermok yani. mesela o Su dağıtımı değil mi? Yani Tabii. şehitlerin birbirine su ikramı. İhsar dediğimiz şey çıkıyor orada. Mesela yani nasıl okumalı bunları? Ee, Şimdi, sanki bir altını bir kere daha çizelim diye düşünüyorum. Bir değil hep yani çizelim altını üstünü. Rabbime hamd ediyorum. Yani yaşadığım bu dünyada iken bana gösterdi diye örnek olarak. Ee, Allahü u Teala'ya hamdolsun. Suriye olayında bu toprakların insanları... ...Ebu Bekir Radıyallahu anh'ın yaptığını yaptılar... <Gülüyor> ...evet... ...bunu övmeden... bunun ne Türklükle, ne Lazlıkla... ...ne Doğulluk, Batılılıkla ...hiçbir şeyle alakası yok... ...bu yüzde yüz... ...insani Müslümanlık bu yani... ...çok güzel bir şey... ...hem de beş yüz kişiye, bin kişiye de değil... ...üstelik de gelenlerin... ...yani bizim onları... ...ya da bu toprakların onları... ...karşılanması düzeyinde de bir... ...kimlikleri yok çoğunun aslında... Evet. Kimi kaçarak gelmiş, kimi oradaki e, hırsızlık karakterini kapatmadan gelmiş burada o işleri mesela bakıyoruz. Normal bir toplum intikamı evet, bu. Evet. 2 milyon insan bu tarafa e, geçmiş. Evet. E, her türden insan. Her var. türden insan. Allah'ın veli kulları da, onlarla beraber geldi. Şer kulları da onlarla evet, beraber evet. geldi. Buna rağmen mesela beş senedir altıncı seneye girdik, değil mi? E, bu kardeşlik hocam destan yazdı. Çok güzel. Ben e, ...çok yerde sohbetlerimde... ...şunu söyledim... ...nasıl ensar unutulmadı... ...muhacirleri kitle olarak... ...karşıladılar... ...yani sonunu hayırla getirebilirsek... ...Türkiye topraklarının... ...bu Suriyeli 2 milyon mümini... ...2 milyon resmi göçmen evet, tabi... 2, ...2 milyon mümini böyle... ...bağrına basması... ...çoğu mümin kardeşimizin... ...oturup evinden... ...hisse vermesi... ...evet bu arada... ...dükkan bile olmaz... ...bodrumları daire diye insanlar... ...kakalamaya kalktılar... ...bu ayrı bir konu... ...üç tane de şer bizde bulunsun... ...hiçbir zarar yok... ...ama genel olarak... ...bu bağıra açış... ...bütün dünya kadar... ...bütün dünyadan daha fazla... ...tek başına... ...farklı bir ırktan... Evet. ...farklı bir mezhepten... ...farklı bir anlayıştan olmasına rağmen... ...Türkiye topraklarının bunu yapması... Ashab-ı kiramdan sonra topluca yapılmış çok örneği olan bir olay değil hocam. Evet. Haşa ashab-ı kiram. İlk hadise Ashab-ı yani. ashab örneği ensar Kur'an. Bir damar ashab. yaşıyor bu bize. Çok, hocam çok fazla. Bir damar yaşıyor. Belki bu i̇nşallah toprakların. Ashab'dan. Evet. İnşallah hasret de yaşıyor o da. İnşallah bu toprakların uzun yıllar bereketi olacak Allah'ın Allah izni. Yani inşallah. başımıza gelen bu kadar felaketlerde. Sadaka. ...sadakayı evet. topraklarımızın sadakası hocam... Evet, yani evet. ...topraklarımızın... Evet. ...kim buna sebep olduysa Allah razı Allah olsun... Razı olsun. Halk da bunu sahiplendi ama... ...yani bu ülkede de işsizlik Bir var... ...birçok tabii yani en tepemizden... ...en e, farklı kademelere A'dan, kadar... ...A'dan B, A'dan Z'ye kadar hocam... Muhacir, e, ...kardeşliği hatırlatması yapıldı hocam... ...herkes nasibi kadar alacak ama... Evet, ...karşı doğru. çıkan da oldu... ...göndereceğim bunları bunlar ne işi var burada evet, diyen evet. de oldu... Özellikle kiraya vermem siz çok çocuğunuz var evde gürültü yaparsınız diyen de oldu. Bu muhacir zamanla kirayı ödeyemez diyen de oldu. Ucuz işçi diye kullananlar Sigortasız da oldu. Sigortasız işçi diye çalıştıran oldu. Evet. Herkes herkes, herkes aldı. Amel defterine ne yazdırdıysa. Bir şeyler artık. yazdı. Evet. Şimdi hocam gelinen nokta şu bakıyoruz ki mümin kardeşliğimiz bizim. Bir fantazimiz işte dün Birleşmiş Milletler'in e, insanlık beyannamelerine uygun tavırlarımız filan diye aşağı görme nedir Birleşmiş Milletler de ona göre ben bir iş yapacağım ya bir savaş ortamının ürünüdür Birleşmiş Milletler yani kurtların kapışmasından sonra beş hmm. kurt bir araya gelmiş ben Birleşmiş Milletler'in başka bir şey göremiyorum Filistin'de cinayetler işleniyor hocam ya da Bosna'da cinayetler işleniyor bir veto Bitiriyor. Bitiriyor hepsini. Bitiriyor hepsini yani. Yani. yani cinayet minayet hiç kimse görmüyor ondan sonra. Kapışan kurtlar hocam sonra evet. kendi aralarında bir kurt ovası kurmuşlar. Başka bir şey evet, değil yani. Evet. Keşke biz e, yani adını anmaya bile minnet etmeyecek durumda olsaydık ama ne yazık ki e, varlıklarını itiraf etmek zorunda olduk. Yani git gide de bu birleştirilmiş ben diyorum hep birleştirilmiş milletler bir anlam ifade etmediği zayıflar için evet. güçlünün gücünü ipka etmek için kurulmuş bir nesne olduğu yani bir, bir maalesef böyle oldu anlaşıldı. Şimdi burada biz iman olarak görüyoruz. Hangi örnekten baksak karşımıza iman çıkıyor. Dolayısıyla kardeşliğimiz Müslümanlığımızla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememizle yüzde yüz bağlantılı. Bunu biz bir kenara attığımız zaman bile bile dalımızı kesiyoruz. Kendi dalımızı kesiyoruz. Yani cahillik diyeceğiz buna başka hiçbir şey arayacak. Evet. Yani kardeşliğimize zarar verdiğimiz zaman ama şurada isterseniz ben bir dipnot gibi bir şey açayım. Şimdi kardeşliğe zarar verelim dediğimiz zaman Araplarla Türkler, Suriyelilerle, Türkiyeliler gibi anlıyoruz. O noktaya gelmeden önce dünürleriyle tartışmalı olanlar da kardeşliğe zediliyorlar. Damadı ile gelini ile sorunu olanlar da kaynanasıyla sorunu olanlar da karı koca arasındaki sorunlar da zediliyor. Çünkü karı koca olmadan önce mümin kardeşlik biz. Evet. Yani karı kocalık zedelendiğinde mümin kardeşlik kendiliğinden zedeleniyor zaten. Mesela çok enteresan hocam yine tabiinden mizah. şu anda ismi aklıma gelmedi. Çok uzun yıllar herhalde Gazari'den okumuştum Allah rahmet eylesin hepsine. E, talebeleriyle beraber ders yapıyor Hanımı çok zalim bir tipmiş Çok zalim Talebeleri de bunu biliyor i̇şte, Demek ki hanımdan da e, Zalim olabiliyor Insandan zalim olur, olur evet. Insandan olur hocam Evet. evet. Şimdi e, Demişler ki bir gün hocalarını tesellü edecekler İşte efendi nasıl dedilerse e, Hanımınız Size çok diyor. Şahidiz biz buna Demişler Hı -hı. Tek bir cümle söylemiş. Size ne benim hanımımdan demiş. <gülüyor> Doğru söylemiş. söylemiş. <gülüyor> Çok enteresan. Doğru söylemiş. Evet. Sonra boşamış bunu günün birinde. Allah Allah. Evet. Boşamış. E, kadın da başkasıyla evlenmiş. Evet. Aynı adama gene zulmetmeye başlamış. Evlendiği adam. Evlen yeni kocasına da zulmetmiş. Talebileri bir gün hocalarını rahatlatmak istemişler. Sizin eski hanımınız vardı ya. Evet. Ha demiş. O e, evlendiği adama evlendiği da, da diyor Deyince hiç düşünmeden demiş ki Bana ne başkasının karısından <gülüyor> Size ne benim hanımımdan Bana ne başkasının hanımından evet. İfadesi Neyi gösteriyor hocam Eşlikten önce Mümin kardeşliği ayakta Tuttuğunu gösteriyor evet. Sağolun evet. anlaşamadık zulmettik Boşanmak zorunda kaldık ama Müminlik duruyor hala evet. Hala mümin kardeşliğimiz duruyor bizim ama hocam mesela bu işlerde o min kardeşliği çok fazla e, dikkate alınmıyor değil Ve mi? Ve suistimal ediliyor. Yani dikkate alınmıyor, suistimal ediliyor. Yani kardeşler arası ilişki, işte gelin kayınvalide, dünürler arası ilişki, ne bileyim e, işte amca vesaire arasındaki ilişkilerde ya ben ya, onu vurguluyorum evet, hocam evet. Yani biz mesela İran Şiileri ile Türkiye Sünniler niye tartışıyor Türkiye'de de Sünniler de birbirine Birbiriyle. Karı koca oldukları halde Abi kardeş oldukları halde Aynı şirketin ortağı oldukları halde Birbirlerine zulmediyorlar Hocam yani imanı Biz o kardeşliği imanı Çok ihmal ediyoruz o zaman Yani ilişkilerimizde ee, o çok az dikkate alınmıyor aslında. Bunu o zaman. bir nimet olarak bir, 2 imanımızla bağlantılı bir nimet olarak, üç her nimet gibi bunun da hesabı var bir gün. Allah bunun hesabını soracak. Yani beş kilo domatesi çöpe atıyorsun hesabı soruluyor da beş mümini yıpratıyorsun on senedir. Bunun hesabı sorulmaz mı ya? Mümin dediğin Kabe'den değerli değil mi? Evet. Yani bütün tasavvuf terbiyemizde bizim müminin kalbi, kalbi. Kabe'nin taşından değerlidir diye bir beyan yok mu hocam? Evet. Bunlar yalan mı? Edebiyat mı bunlar? Yani mümin, mümine zulüm. Kabe'nin örtüsünü yırtmaktan Tehlikeli bir şey yeri geliyor İmanla ilgili bir sorun oluyor bu evet. Şimdi biz hala Kardeşliği Aynı partideysek etkin Aynı ırktansak Etkin Ekonomik bağlantımız varsa etkin Bir geçici haç yolculuğu gibi Beraberliğimiz varsa etkin Bir değer görüyorsak eğer Hiç anlamadık Müslümanlığı anlamadık Hocam Müslümanlık Bizden uzakta duruyor demek ki Anlaşılıyor bundan. Bu sebeple nasıl sabah namazına bugün kalkamadıysa bir mümin ne yapıyor? Hemen acil istiğfar ediyor. Ya sizce hocam bunları biz yani e, hakikaten e, kardeşliğin önüne geçmiyor mu bu alakalar? Çoğunlukla bizde Kardeşliğin önüne geçmiyor, ezip geçiyor kardeşliği. Niye hocam? O zaman biz ne yapıyoruz? Yani o imanla ilişkimizi, yani iman ilişkimizi birbirimizle ne yapıyoruz ki? Yani bizim farklı aidetlerimizin hepsi o kardeşliğin önüne geçiyor. Hocam sıkıntı şurada. Akıymus <gülüyor> saleh diyor evet. allah Teala. Namazı kılınız. Kılınız. ediniz. Bunu Allah'ın emri görüyoruz. <gülüyor> Müminler kardeştir hemen aranızı düzeltin. Emrini kime ait görüyoruz? Kime ait hocam? Yok öyle bir şey zihnimizde toplum ya, olarak. Evet. Temel sorun şu kardeşliğimiz ağır meşakkatine rağmen Allah'ın emridir. Bu oturtulmadıkça hepimiz boş konuşuyoruz hocam. Böyle vaazlarda kardeş olunla olmuyor bu iş. Müminler eğer Allah'a iman ediyorsanız Allah bu camiden çıkarken birbirinize kucaklaşmış olmanızı emrediyor. Allahu Teala her perşembe günü meleklerin getirdiği amel defterlerinde işte filan kandil gecesinde melekler onun huzuruna çıkardığında e, bu kullarımı affedin kavgalı kullarım kalsın buyuruyor. Allahü ya bunu duyar mümin de teyzesiyle kavga eder mi sonra ya? Evet. teyzesi teyze oğluyla kavgalı olur mu bu sebeple eğer biz bu iman meselesi diye sahiplenmezsek bunu yani sıradan Osmanlı kültürü evet. Ermeni ile bile iyi yaşarız evet. şeklinde görürsek bunu ecdat kültürü zannedersek bunu e, kültür istediğin zaman unutulabiliyor evet. sabah namazını emreden Allah'tır kardeş olmayı emreden bir Sabah namazı meşakkatle kılındığı gibi yaz günü, kış günü aynı şekilde kardeşliğinde bir bedeli var. Sıkıntı edecek sana, eziyet edecek sana ve bu kardeşliğimiz bizim kıyamet günü sorgusu yapılacak. Ne yaptın kardeşliği? Kardeşliği ihya edenler arşın gölgesinde göklen, gölgelenecekler. İmanın tadına ermiş olacaklar. Kardeşliği zayi edenler tadını kaybettikleri imanı yaşayacaklar. Arşın gölgesini kaybettiler. Cenneti kelepur bulamayacaklar. Evet. Kafir evet. olmayacak şüphesiz. Ya da kafirliğe gitmediyse son noktada kafir olmayacak. Burada hocam sizin sonunda soracağınızı tahmin ediyorum. Biraz da ben böyle bir Hı, ön, ön e, gölü <gülüyor> yapayım. <gülüyor> Peki bu kardeşliği kaybedi etmemize şeytan sebep oluyor. Ama şeytan yem olarak önümüze ne koyuyor? Hubbu dünya. Ben onu, onun başka belki bir sohbette şunu şey yapacağım hocam hemen bağlantılı. Yani mesela bir başkasıyla alakayı kesmeyi onun imanına yönelik bir değerlendirme ile yapıyor isek. Burada ölçümüz nedir bizim? Yani ya bu adam falanca gruptan. Onunla zaten kardeşlik ilişkisi Kurmam gerekmez Bu falanca partiden Onunla zaten kardeşlik ilişkisi Kurmam gerekmez Çünkü bu iş işte iman da giriyor bu işin içine falan Böyle midir şey Hocam bir defa Birilerinin imanına karar verende Akıl yoktur Allah akıl versin ona Evet Mümin, Müminin imanına nasıl karar verirsin Senin imanın %70 kaldı Nabız mı ölçüyorsun ya Tansiyon mu ölçüyorsun? Bir de bu akılsızlık burada başlıyor. Evet. Cahillik burada başlıyor. Mümin, müminin imanına... ...karar veremez. Verdiği zaman kendi batar mümin. Ama... ...aleni kafir zaten mümin değil... ...biz mümin kardeşler Tabii arasında mümin kardeşi evet. konuşuyoruz. Bunun dışında... ...bütün müminler kardeştirler. Şu ayrımı yapabiliriz. Ben... Kur'an'da beraberim, Hadis-i Şerif'te beraberim, İmam-ı Azam'da beraberim, e, Osmanlı çocuğu olmakta beraberim, her şeyde beraberim de bugünkü siyasi noktada Hı. ben A düşünüyorum, O artı C düşünüyor mesela. Evet. Bir farkımız var. Biz bir araya gelsek de cederileşiyoruz. Evet. Aa, bir dakika, cenazemizde beraberiz, hastaysan beraberiz, muhtaçsan beraberiz selam verdin mi aleyküm selam diyeceksin ben de sana aleyküm selam diyeceğim fazla bir araya gelmeyelim bunu emretmiyor allah Teala bir de öldüğümüzde daha çok birbirimize sevgimizi hatırlıyoruz hocam mesela diriyken de hastada da beraberiz <gülüyor> selamı kesmek yok evet. birbirimizin aleyhinde çalışmak yok ama ...artı muhabbet emir değil hocam... Evet. ...sevgi hı hı. taşıma suyla... ...dönmüyor... Yani, beni. Yani. Yok, o, ...onu emretmiyor... ...farklı birliktelikler olabilir... ...insanlar farklı muhabbetlerle... ...buna rağmen biz becerir kardeş olursak... ...Allah'ın evet. dediğini yapmış oluruz... ...evet... Zaten Bedir'de 300 kişiyiz, zaten herkes orada Peygamber Aleyhisselam'ın emri altında. Medine'ye geldiğimizde evs, hazret, muhacir farkına rağmen devam ettirdiğimiz için kıymeli evet. oldu bu. Geçici ve zorunlu şartlardaki beraberliğimiz sembolik bir değer taşımıyor. Evet. Zor şartlarda ama şu da değil Farklılıklar hocam. artıyor. Değil mi hocam? Zengin, hocam. fakir, ne bileyim ensar, muhacir, evs, hazreç, ne bileyim yani Mekkeli, Medineli. Bir yığın fark oluyor. Evet. Bu farklılıklara rağmen bugün de bunlar var. Yani filhakika şimdi mesela sizin Maraş'ta ben çok kaldım hocam. Evet. Yani ben Trabzon kökenli bir ailenin çocuğum. Yemeğimizden oturma kalkmamıza kadar çok fark var hocam. Tabi. Siz de Trabzon'a geldiniz mesela Değişik bir dünya gibi geldi size evet. Ben Maraş'ın köylerine Türk oğlu mu var bir tane Türk oğlu var evet e, Türk oğlunda bir iki gün kaldım Hem İmam Hatip'te bir konuşma Hı -hı. yapmıştım Hem de orada bir ailede Orada gayretli bir İmam Hatip e, var Yani gayret tam gayretli e, yani evet. Takdirle ve hürmetle iade ediyorum Allah razı olsun Hocam yani e, neredeyse Sağıma soluma bakarak yani bir bot kırıyor muyum diye düşünüyorum. Halbuki <gülüyor> aynı topraklar, aynı bayrağın altında evet, evet. ama yöresel fark var. var. Bu, ben... Doğuya gittiğinizde de fark var. Doğuda çok fark. Onu hiç evet, örnek veremiyorum evet. size. Mesela Urfa'da ben aç kalıyorum hocam. Öyle mi? Dostlarım evinde <gülüyor> de aç kalıyorum. Evet. Yani kusura bakmaz mısınız yemesem demek zorunda kalıyorum. O da alınıyor. Evet. Ama o sofra bana göre yabancı bir sofra hocam. Evet. E şimdi ben Mümin kardeşiz diye zehir gibi yemek yemek zorunda değilim hocam. Evet. Ben üç gün kendime gelemem o yemekten yesem. Evet. O da benim diyarama geldiğinde aç kalıyor. <gülüyor> bu farkı imanımız iman kardeşliğimiz üç yüz kere kaynatmalı arada. Evet. Bitirmeli bunu. Ya yani iki gün bu adamın evinde misafir. Mesela, mesela Muş'ta bir kardeşin evinde dört gün kaldım hocam. Evet. Dört gün kaldım. Yani benden yaşlı bir zattı. Allah razı olsun ondan. Yani dört gün işte tam sünnete uygun yedim işte. Evet. Sünniye yiyecek bir şey bulamadım sofrada. Onlara göre donattı durdular sofrayı. Görsen hocam nasıl ikramlarda bulundular. Evet. E ben sünnete uygun çünkü bir şey yiyemiyorum. <gülüyor> İştahım gelmiyor. Evet. Yani dışarı çıkıp simit alacağın bir yerde yok. Evet, evet Ama kardeşlik... Üç gün bunu hiç gündeme getirmemeyi gerektiriyor. O, o yani. Gene de o sofraya verilen emeğe bak. Hürmeti. O kardeşlik değil mi? Onun sevgiyle yapıyor onu. Ee, Adem abiyle bir Hindistan gezimiz vardı. Evet. Emin Sarıçıca Ahmet Adem abi. Beyler. Ahmet Hamdi hoca. Evet. Ee, Nedvi hocamız Allah rahmet eylesin. Dedi ki siz dedi acı sevmiyorsunuz dedi. Onun için size yemekleri acısız yaptırdım dedi. Ha, Emin hocam dedi ki ay Allah razı olsun dedi. Yoksa dedi biz aç kalırdık burada dedi. Bunlar çok acı yiyorlar. Baharatlı yapıyorlar. Ha. Hocam baharatsız yemekler geldi bize. Emin hocamla beraber Adem abi filan kaşıkları koyduk ve ilk ve son da o kaşık. Acısız dediği şey hocam sadece biberden yapılmış. Allah. Herhalde yedi çeşit biber katılmadığı için acısız saymışlar onu. Şimdi bize ikram etmeye kalktı. Ama biz ne yaptık hocam? Ulan netvi Hoca Efendi'nin elini evet. öptük. Ulan yemekler senin olsun. Yani. Evet, evet. Yani. O da bir doyurma sağlıyor. Asıl ondan doyduk. Evet. Sonuna kadar doyduk hamdü senalar olsun. Yani lezzet bulduk e, doyduğumuzdan. E, emin olun aç geldik hocam. Uçakta yedik bir daha yani. Evet, evet. Yok yiyecek bir şey bulamıyorsun. Bunu günlük hayata da uyarlıyor. Ben şimdi yemekten örnek verdim. O kardeşimizin kız isteme kültürü böyle. Bunların damat alma kültürü başka türlü. Ortada anlaşılır bir durumdaysa kızımızı veririz, damadımızı alırız neyse. E, ama bu çok büyük bir kültür farkıysa. ...buraya kız vermeyi... ...kardeşliği koruma pahasına yok deriz. Evet. Niye? Bu kültür yürümez bir arada deriz. Çünkü yani çok, o da gene... ...kardeşliği koruma. Kardeşliğimi önceden koruma. Aksi takdirde iki sene sonra bu mahkeme salonlarında... ...bitecek bu evet. kardeşlik. Yani bu kardeşlik kendini muhafaza ettirmesi... ...gerekiyor bize. Güzel. Bunu basit bir yemekten örneklendirdim. Çok basit gibi duruyor. Aslında basit değil. Yemek hayatın bir kıvamı evlilik ilişkisinden örneklendirdik. Siyasi ilişkilerden de örneklendirebilirim. Ekonomik ilişkilerden örneklendirebilirim. Yani mesela ama her halükarda kardeşliği korumayı Sabah namazı koruması gibi evet, görüyoruz. Evet, evet. Sabah namazı bir numaralı farz. 118 numaralı da kardeşlik mesela Allah'ın farz listesinde. Evet. Allah'ın farz listesinde. Böyle görmediğimiz sürece edebiyatını yaparız kardeş. Evet. Hocam, sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah kardeşliğe mani olan diye demin bir cümle kurdunuz. Onu önümüzdeki hafta devam ederiz inşallah. İnşallah. Hocam. Değerli dinleyiciler, İslam'dan hayata ölçülerde muhterem Nurettin Yıldız hocamla kardeşlik konusunu konuşmaya devam ettik. Yani... Ateş çukurunun kenarının da dolaşmamak için Rabbimizin kardeş olunuz değil mi yani gönlümüzü Rabbimize